Vallahi Selamü ve rahmetüllahu ve barakatuhu. Ve Ve bu hadis Ve hadis Malum, Bismillah, hatta tenki hazevcen gayra hu, ayeti ilgili konuşmuştuk. Yani iki grubun görüşünden bahsetmiştik. Birinci grupta İmam-ı İmam Muhammed ve İmam-ı Züfer, rahimahumullah. İkinci grupta ise i̇mam Azam ve İmam Ebu Yusuf'un görüşü var gibi. Onlar bize itiraz olarak, yani konumuz malumunuz, el khas yufidu meddulehu kat'an. Khas meddülünü kesin olarak ifade eder. Külli kaidesinin fer'i mesailini okumuştuk. Bu külli kaideye yapılan itiraz vardı. O itirazı def etmek için konuşuyorduk. Dünkü derse on için konuştuk. Dizekim İmam Şafi, İmam Muhammed ve İmamü Cüfer bir meselede İmam Azam ve İmam Ebû Yusuf'un o meselede delil olarak getirdikleri ayeti kerimeyi delil olarak getirdikleri düşüncesiyle bize şey itirazda bulunmuşlardı. Mesele şu idi. Çünkü biz yine o mesele üzerinde konuşacağız. Mesele bir kadını, kocası üç talakla boşasa, boşadıktan sonra iddeti bitince, kadın başka bir adamla evlense, evlenmiş olduğu o adam da bu kadını yine boşasa, iddeti bittikten sonra bu kadın, birinci kocasıyla yeniden evlense, birinci koca bu kadına üç talak hakkıyla yeniden nikah etmiş olur. Yani nikahıyla birlikte üç yeni boşama hakkını elde etmiş olur. Bu hususta iki grup arasında ittifak var demiştik. İki grup arasında ihtilaf olan yine bu meselede ihtilaf olan ki bu birinci suretti idi? Kadın kocasına hilli cedid ileni yani ikinci kocanın vücuda getirdiği yeni bir helallikle mi helal olmuştur? Yoksa sebebi sabık ile mi helal olmuştur? İmam-ı Şafi, İmam Muhammed, İmam-ı Züfer sebebi sabık ile helal olmuştur. Yani üç talak hakkını elde etmiştir nikah ile koca demişler. Sebebi sabıktan maksat neydi? Sebebi sabıktan maksat da kadının yani bu adamla evlenen kadının kemruha min benati beni Adem haliyeten anil muharrimati bu kadını erkeğe haram kılıcı olan sebeplerden beri olarak beni Adem'in kızlarından olması. Bu neydi? Sebep idi. Bu sebebi bugünkü dersimizde çok konuşacağız. Neye sebepti? O kadının ilk kocasıyla evlenmeşinin helal olmasına sebep o idi. İmam Şafi, İmam Muhammed, İmam Cüfer diyorlar ki bir kadını kocası üç talakla boşadıktan sonra kadın başka bir erkekle evlenir. O erkek ona cimada bulunur. Ondan sonra da boşar. Tabii ki iki surette de iddeti bittikten sonra birinci kocaya dönerse birinci kocaya helal olur. Ama bu helal olmasının sebebi sebebi sabıktır demişler. Biz ise ne diyoruz? Biz sebebi sabıktır demiyoruz. Biz derken İmam-ı Azam ve İmam-ı bu Yusuf rahimahumallah diyorlar ki bu kadının birinci kocaya helal olmasına sebep ikinci kocanın ona ilişkide bulunmasıdır. Yani onun önce evlenmesi sonra da ona ilişkide bulunmasıdır. Yani cem'un gerçekleşmesidir diyoruz. Bunu dünkü derste geniş tafsilatıyla anlatmıştık. Ve biz bunu hatta tenkih hazırken gayruhu yani ikinci kocanın kadını birinci kocasına helal kılıcı olduğunun delilinin bu ayet-i kerime olmadığını belki Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın o şeyle hadisi olduğunu da söylemiştik. Neydi o hatırlayalım o hadisi. Çünkü onun üzerine konuşacağız şimdi. <gülüyor> Rifa'a radıyallahu anh'unun hanımı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ve dedi ki <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rifa'a beni üç talakla boşadı. Ben de ondan sonra Abdurrahman bin Zebir ile evlendim. Fakat Abdurrahman bin Zebir'i iktidarsız olarak buldu. Böyle deyince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadına eturidine enta'udii ila rifaate rifaati birinci kocası birinci kocana dönmeyi istiyor musun? dedi. <gülüyor> Kadın evet dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam la hatta tezuki min husayletihi o senin, yani evlenmiş olduğun ikinci kocan, senin balcığından tatmadan, sen de onun balcığından tatmadan, yani aranızda cimah olmadan birinci kocana dönemezsin dedi. Bu hadisi şerif, bir ibaretin maslı var, bir de işaretin maslı var. Şimdi bugünkü derse bu hadisi şerif ibaretin nasile. Yani ibaretun nas ne demektir? Ki? Bir kişi bir sözü hangi maksadı ortaya koymak için sevk ediyorsa o söz o maksat manasında ibaretun nas'tır. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu hadisi şerifle. Yani bu sözünü hangi maksada yönelik olarak söylemiştir? Kadına evlenmiş olduğu ikinci kocasıyla aralarında ilişki gerçekleşmeden birinci kocasına helal olamayacağını helal olabilmesi için mutlaka birinci, ikinci koca ile evlendiği ikinci koca ile aralarında ilişki olması gerektiğini vurgulamak için sevk etmiştir. Onun için bu hadisi şerif ikinci kocanın Kadının birinci kocaya, kadının birinci kocaya helal olması noktasında ikinci kocanın ona ilişkide bulunmasının şart olduğunu vurgulamak için sevredilmiş ve bu manada ibarecin var. Bir de işaretin nasıl var? İşaretin nas ile ibaretin nasılın ortak özelliği her ikisi ibareden çıkar. Bir de delâlet Nas var. delâlet Nas ise, ibareten değil, Mefhum-u mutabıktan çıkar. mefhum muhaliften değil, kanefilere göre biliyorsunuz, mefhum muhalif kütçet değildir. delâlet Nas, alakalı, ibaretin ül Nas, işaret Nas, ibare ile alakalıdır. Buradaki işaretin Nas manasını söylemeden önce, İbaretin naslı ki biraz sonra dersimizde yine gelecek o bugünkü dersin içerisinde. لَعَلَى اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. <gülüyor> Allah celle celaluhu hulle da kendisi için hulle yapılana da lanet etmiştir. Muhallil ikinci kocadır. Muhallel ise birinci kocadır. Yani muhallil Kadını birinci kocaya helal kılan erkek, ikinci kocadır. Muhalleleleh leh ise lehine helallik, ispat edilen kişi demektir. O da birinci kocadır. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, de, Muhallele lehu ya da lanet etmiştir. Şimdi bu hadisi şerifi, Efendimiz aleyhissalatü vesselam, lanet edici olarak kainata gönderilmedi. Rahmet olarak gönderilmedi. Hadisi i şerifte lanet ediyor diyor Allah. O zaman burada Peygamber Efendimiz ve Vesselam çok önemli bir meseleyi vurguluyor. Nedir o? Bu işi yaptıran da yapan da hasis insanlardır. Ahlakça düşük insanlardır. Hadisin yani bu sözün söylenmesindeki maksat bu. Onun için sevk edeyim. O zaman o manada bu hadis ibaret Bakınız hadis içerisinde geçen bir kelimeyi alıyoruz şimdi. Muhallil. Ne demek muhallil? Helal edici. Kim kimi kime helal ediyor? İkinci koca. Üç dalakla birinci kocasından kocasının boşamış olduğu kadını birinci kocasına ne yapıyor? Helal ediyor. Muhallil kelimesi biraz önce söyledim. İbarekün nasta, işaretün nasta neyle alakalıdır? İbareyle ile alakalıdır. Muhallil kelimesi ibaret eden bir parçadır malumunuz, bir kelimedir. Muhallil kelimesi de ikinci kocanın kadını birinci kocaya helal kılıcı olduğunu işaretin nas olarak ortaya koymaktadır. Nasıl ki oradaki muhallil kelimesi işaretin nas olarak bunu ortaya koyuyorsa, yani ikinci kocanın kadını birinci kocasına helal kılıcı olduğunu ortaya koyuyorsa, biraz önce okumuş olduğumuz o şeyla hadisi dediğimiz la yani kadına etriği ile entaoudi ilarim vaate, Rifa yani birinci kocana dönmeyi istiyor musun? Hanedan kadın evet deyince efendimiz var ehil salatu ve bölümüne geldik hadisin. La yani la taudi avdet edemezsin, dönemezsin. Ne vakte kadar? Hatta tezuki ile ahirin hadis. İkinci kocanla aranda cima olmadıkça birinci kocana dönemezsin buyurdu Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi bugünkü dersimizin konusu burası demiştik. Bakınız bu hadisi şerif ile dünkü dersimizde okumuş olduğumuz Bismillah. Hatta sen ki hadi gayra. Orada da hatta kelimesi geçiyor. Bu hadisi şerifte de ne geçiyor? Hatta kelimesi geçiyor. La hatta zuki ila İki hatta arasında fark var. İşte o fark bugünkü başlangıç bölümünün meseleşidir. Dünkü dersin yine o başlangıç noktasına giderek şunu bir söyleyelim. <gülüyor> hatta sen ki hâdevkenle kayıra. Ayetin evvelinde Bismillahirrahmanirrahim. ha. hatta tenki Eğer adam karısını üçüncü bir talak ile boşarsa bu kadın o kocaya helal olmaz. Ne vakte kadar? Hatta tenki hada'l gha'yra. O kadın başka bir erkeği, başka bir kocayı nikah edinceye kadar ona helal olmaz. İmam-ı Azam ve İmam-ı Yusuf'a göre burayı iyi dinleyelim. Çünkü can alıcı nokta burada. İmam-ı Azam ve İmam-ı Yusuf'a göre bu ayeti kerimede ıspat edilen sadece kadının birinci kocaya haramlığının sona erdidir. Hatta ile ıspat edilen nedir burada? Kadının birinci kocasına haramlığı ikinci adamın nikahlamasıyla sona erer. O kadar. Ne demek o kadar? İkinci koca bu kadını birinci kocaya helal kılar kılmaz. O noktadan bahis yapmıyoruz bu ayet kelime. İmam-ı Azam ve i̇mam Ebu Yusuf'un görüşü budur. İmam-ı Şabi, i̇mam Cüfer, i̇mam Muhammed'in görüşü farklıydı. Onlar nereye dönüyorlardı? Onlar diyorlardı ki Evet, ikinci koca nikahlar, hadisi de baz alarak ve ikinci koca ile aralarında cima gerçekleşir o iki ha. Kadının birinci kocasına helal olması sebebi sabıftan dolayı olur diyorlar. Şu anda onların görüşüyle konuşmuyoruz. Biz İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'un görüşüyle konuşuyoruz. Demek ki İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre ayetin kerimede sabit olan nedir? kadının birinci kocaya haram oluşu bu kadının ikinci kocayla nikahlanmasıyla sona erer. Peki bu kadın birinci kocasına hilli cedid ile helal olur mu? ayet Kerim ondan bahsetmiyor. Biz böyle söylüyoruz. Tekin dünkü tartışma onun üzerine eğer buradan biraz daha ileriye gidip dersek ki ikinci koca Kadını birinci kocaya bu ayeti kerime itibarıyla bu ayet-i kerimenin manası itibarıyla helal kılmıştır diyecek olursak o zaman zaten İmam Şafii, İmam Muhammed ve İmam Cüferî'nin söylemiş olduğu bizim için bize itiraz olarak getirdikleri noktaya gelmiş oluruz. Onlar bize ne diye itiraz ediyorlardı? Diyorlardı ki siz, has lafız meddülünü kap'an ifade eder diyorsunuz. Dersiniz böyle diyorsunuz. Biz de bunu kabul ediyoruz. Ama siz diyorsunuz ki bu ayeti i kerimede ikinci koca kadını birinci kocasına helal etmiştir. Böyle dediğiniz anda has meddülünü kap'an ifade eden kuralını iptal ettiniz diyorlar bize. Biz hayır diyoruz. Bize göre yani İmam-ı Azam ve İmam Ebu Yusuf'a göre bu ayet-i kerimede sabit olan nedir? Sadece kadının birinci kocaya haram oluşu son bulmuştur. Helallik ondan bahit yapmıyor bu ayet-i kerime. Nedenini biraz sonra söyleyeceğiz. Niye yapmıyor ayet-i kerime ondan bahit? Onu bu hadise mahna verirken anlayacağız. Şimdi gelelim hadisi şerife. Hadisi Şerif'te la taudi hatta tesufi. Min o şeyti lahirin hadis. Hadis sürekli okumayacağım ama şu bölümü bize tane al. Efendimiz ve vesselam. Şimdi burada Pezdevi diyor ki Peygamber Efendimiz ve vesselam kalına eturiyi ile en taudi demiştir. Ama şöyle dememiştir. Eturidine ententehye hurmetu ki haramlığının yani birinci kocaya haram olucunun sona ermesini istiyor musun diye sormamıştır. Öyle sorsa idi bu hadisim biraz önce okumuş olduğumuz ayet-i kerimeden, a kerimenin meddülünden farkı kalmayacaktı. Dikkat edelim buraya. Ayet-i Kerime'nin meddülü neydi? Ayet-i Kerime'nin meddülü, üst tabakla boşanmış olan kadın, ikinci kocayı nikahladığı anda, ne oldu? Haramlığı sona erdi. Haramlık ortadan kalktı. Helallik, ondan bahit yapmıyor. Tabii ki Peygamber Efendimiz aleyhi Salatü Vesselam ve bu ayet-i kerimeyi biliyor. Ve kadına soruyu sorarken çok özel bir kelimeyle soruyor. Etüridiyle ententehiye korme tuki şeklinde değil. Soracak olsa o zaman bu hadis ile ayetin metdül aynı olacak. Ya nasıl soruyor? en entaoudi alt kelimecini kullanıyor. Biraz önce söyledik bu hadisi şerif. İkinci kocanın kadına kımağının kadının birinci kocaya helal olmasında şart olduğu noktasında ibarettir. İşaretün nas nedir burada? Burada işaretün nas ile kadının ikinci koca kadının birinci kocaya helal olmuştur. Zaten iddiamız da bu değil. Yani ve Tani zevcittani ve i hüseyleti la bi kavlihi hatta tenkih zevcen gayrehu. Betnin ibareşi uy. İkinci kocanın kadını birinci kocasına helal kılışı hüseyle hadisinin işareti iledir. Hatta tenkih zevcen gayrehu ayetiyle değildir. Demiyor mi? Dolayısıyla bu hadis-i şerif işaretiyle neyi ispat ediyor? İkinci koca kadını birinci kocasına helal kılmıştır. Nasıl? İşaretiyle nasıl? İbareçini söyledik. dokunun şah olduğu noktasındadır ibareçi. İşareti nereden çıkıyor? Biraz önce söyledik. İşareti nas, o ibarenin içindeki kelimelerden olur. Yani lafızla alakalıdır işaretin nas tıpkı ibaretin nas gibi. İşte bu hadisi şerifte geçen ta'udî kelimesinden çıkıyordu işler. Onun işaretiyle oluyor. Yani bu cümlenin işareti ama iş nereye dayanıyor? Bu kelamdaki ta'udî kelimesine dayanıyor. Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm kadın evet birinci kocama dönmek istiyorum deyince Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm la yani la ta'udî ila rifâhete Birinci kocana dönemezsin, avdet edemezsin. Hatta tezuqi Aranızda ikinci kocayla cuma olmadıkça birinci kocana dönemezsin Şimdi Fazdevî diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın "E turîdîne en tentahî ummetuki" demeyip de "E turîdîne demesi işaret. Neye işaretti? ikinci kocanın kadını birinci kocaya helal kıldığına işaret. Nasıl? <gülüyor> o da şöyle. Allah kusura ona girecek. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam la hatta tezulqin burada hatta kelimesi, kelimesini kullanmıştır. Malumunuz hatta gahe için. Hâgenin olduğu yerde yani hatta'nın olduğu yerde bir mukayya. Bir de gaye vardır. Mugayya nedir burada? Mugayya dediğimiz Ademul Aud. Yani hatta anı makabı. La ta'udi dönemezsin. Aud nedir? Aud, errucu'u ilel hâleti u'la. Birinci hale dönmektir. Aud, birinci hale dönmektir. Kadının birinci hâli neydi? Kocasına helal olmasıydı. Öyleyse Aud ne demektir? helal olma demek. Yani kadının birinci kocasına helal olması demektir. La taudi derken hademul hav, hademul av, kadının birinci kocasına helal olmaması. La taudi o demek. Bu helal olmama, dikkat ediniz ifadele, edin. bu helal olmama, halbuki ayet-i biz ne diyorduk? Kadının birinci kocasına haramlığının sona ermeşi diyor. Mugacya idi değil mi? Kadının birinci kocasına üst tabakı vermesi sebebiyle haram oluşu mugayyadır diyorduk. O haram oluşun sona erici ifadesini kullanıyorduk orada. Burada işi işte o ifadeyi kullanmıyoruz. Hangi ifadeyi kullanıyoruz? La <gülüyor> taudi <gülüyor> sen helal olmazsın ifadesini. Bu demektir. Ne vakte kadar helal olmazsın? Hatta <gülüyor> tezupi Cima'ın vücuda, ikinci kocanla cima'ın vücuda gelme vaktine kadar sen birinci kocana dönemezsin. Yani helal olmazsın demektir. Şimdi bu hadis-i şerifte, Mugayya Adem'ul Avd, gaye ise nedir? Cuma. O cima neyin sebebidir? Avd'un sebebidir. Yani kadının dönmesinin sebebidir. Ona ayrıca gireceğim. Şimdi Bullah Husser de diyor, şarihler de söylüyor ki, ''Avd ademul avd ile dönememe ile'' Yani kadının birinci kocasına dönememesi ile dönmesi arasında vasıta yoktur. Eğer dönememe ortadan kalkıyorsa otomatik olarak devreye ne girecektir? Dönmesi girecektir. Dönememe ne demekti? Helal olamaması demektir. O zaman dönmek ne demektir? Helal olması demektir. İkinci koca bu kadına ilişkide bulunur bulunmaz, bu kadın tabii ki boşadıktan sonra ama bu kadın birinci kocasına dönememesi yani helal olamaması zevreden çıkar. Devreye ne girecektir? Helal olması girecektir. Şimdi sorun ayet-i kerimede de aynı şeyi söyleyemezsiniz. Hatta senkiha devgen derken orada mugayya neydi? Kadının, üç talakla boşanan kadının birinci kocasına haram oluş. O haram oluş nerede sona eriyor? Hatta senkiha nikah yapmasıyla ne oluyor? Haram olma sona eriyor. Dikkat ediniz. Haram olmanın Sona ermesi bir vasıta idi zaten. Neye vasıta idi? Ondan sonra ikinci aşama olarak duhul olacak ve helallik devreye girecekti. Ayet-i Kerime sadece birinci aşamadan bahsediyor. Nedir o? Haramlığın son bulmasıdır. Halbuki konumuz olan hadisi şerifte zaten kadın Abdurrahman bin Zübeyir'le evli olarak gelip bu soruyu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Dikkat ediniz. Evlidir zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona vermiş olduğu cevapta o birinci kademe dediğimiz vasıfa zaten açılmıştı. Evlidir zaten bu soruyu sorarken. Ayet-i Kerime'de ise birinci kademe anlatılmaktadır. Nedir o? Kadının birinci kocasına haram oluşu nerede sona erer? O anlatılıyor. Hadisi i şerifte ise kadın zaten ikinci kocayla evlenmiş haldeyken gelip bu soruyu soruyor. Yani o haramlık, haramlığın kadının birinci kocasına haram oluşu ikinci kocayla evlenmekle zaten ortadan kalkmış böyle bir durumdayken gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. İşte ondan dolayı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eturidine ententehiyye hormetükihye sormuyor zaten. O kademe zaten açılmış, O vakti da zaten devreden çıkartılmış. Artık ne devreye girmesi lazım? Helalliğin devreye girmesi lazım. İşte bu hadisi şerifte Efendimiz vesselam la yani la taudi birinci kocana dönemezsin. Ne demek ki dönemezsin? Helal olamazsın. Çünkü av ne demekti? Biraz önce söyledim. Avucu Abucu haletin Kadının birinci hale dönmesidir. Kadının birinci hali ne idi? Birinci kocasına helal olduğu hal idi. Kadının o hale dönmesidir. La taudi deyince helal olmazsın demek. Ondan sonra hatta gelince ne vakte kadar olmazsın? Şu vakte kadar. İkinci kocanla aranda cima olma vakfine kadar helal olmazsın. İkinci koca ile arada cima vası oldum. Vasıtayı da zaten halletmiştik. Neydi o? Kadının birinci kocaya <gülüyor> haram olmasının son bulmasıydı vasıta. O zaten halledilmiş, aşılmıştı. Çünkü kadın zaten ikinci koca ile evliyken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bu soruyu soruyor. Onun için Mullah Hüsrev şu tabiri kullanacak. Ademul ül Avd ile aut arasında vasıta yoktur diyecek. Bunu iyi anlayalım ha. Adem-ül ile yani Ademul ül Hiy ile helallik arasında ne yok? Vasıta yok. Vasıta olmadığından dolayı Adem'ul alt, bittiği anda ki bitiyor? İkinci kocanın kadına ilişkide bulunmasıyla bitiyor. Bittiği anda otomatik olarak devreye ne giriyor? İkinci kocanın bu kadını birinci kocasına helal kılması giriyor. Şimdi bir okuyalım ibareyi de bu söylediklerimi oradan bir tatbik edelim. Bu hadis-i şerif, ibaretin ibaretidir. İbaretin lastır yani. Hangi hususta? Hancı Abdülşerif tabii ki biraz önce okumuş olduğumuz la hatta tezuqi ila o hadis. Hişraası <gülüyor> vaktih ikinci kocanın kadına ilişkide bulunmasının şart kılındığı nerede fitahliin. <gülüyor> i̇kinci kocanın kadını birinci kocaya helal kılmasında ikinci kocanın bu kadına ilişkide bulunmasının şart kılındığı noktasında nedir ibaretul var? <gülüyor> Tekrar söylüyorum, ibaret-i ne neydi? O sözü söyleyen hangi maksada yönelik olarak onu söylüyorsa o manada o söz ibaret Efendimiz nas'tır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şeriflerini yani bu sözlerini hangi maksada yönelik olarak söyledi? İkinci koca sana mutlaka cimada bulunacak, yoksa sen birinci kocana helal olamazdın. O noktada sen etti bu sözü. O noktada ibaret-i Niye Bakınız gerekçe de olur. çünkü bu hadis olduğu için, ne olduğu için Bu istirap için, yani tahliyede ikinci kocanın tadını birinci kocaya helal kılmasında şart koşulduğu için cima. Onun için sevk edilmiştir bu hadis. Kemaat inşallah tarla. İnşallah gelecek. Ve işaretin ve bu hadis şerif nedir? İşaretü'n-nasr dediğim gibi işaretü'n-nasr, ibaretu'n-nas gibi nereden elde ediliyor? İbarenin mizzat kendisinden elde ediliyor. Nitekim burada la ta taudi, la hatta tezuqida deniyor ya. Oradaki la ta taudi o taudi ta kelimesinden çıkıyor bu anlatıklardan. Neyin işaret dip ila kemmihi ikinci İkinci kocanın kadını birinci kocaya helal kılıcı olması hususunda işaretin nasıl? Niye? Yemihu yani aleyhisselam çünkü Efendimiz aleyhisselatü ve selam gayya sonlandırdı neyi? Adem el avdi hani hadis-i şerifte la, la te'udi ademul avd odur dönemezsin ne vakte kadar? Hatta tezuki İkinci kocanla aranda toplu olarak manasını veriyorum hadis malum uzun. Hem de kinai manasını veriyorum. İkinci kocanla aranızda cima olmadıkça birinci kocana döneversin. Şimdi diyor ki burada mullah husre. Gayya, Peygamber efendimiz Aleyhissalatu vesselam sonlandırdı. Neyi? Ademen aldi. Aldın olmamasını. La taudi var ya o adamul akıl o nugay akıldı yani onu konlandırdı. Dahul out değil, out, rücu'l ilal hale ula. Birinci hale dönmedir. Yani kadının ilk haline dönmesi. Kadının ilk halinde ne vardı? Kadının ilk halinde helallik vardı. Birinci kocaya helallik vardı. Öyle değil mi? Nitekim o helallik sebebiyle zaten birinci kocası onunla evlenmemiş mi? Evet. İşte sen o birinci haline yani helal olma, birinci kocana helal olma haline dönmek istiyor musun demekti. Rucu, alt o demekti. Ne ile sonlandırdı Adem'ul avd'ı? Adem'ul avd, avd helalliktir. Adem'ul avd helalliğin olmamasıdır. Bu helalliğin olmamasını Peygamber Efendimiz Mugayya'yı ne ile gayelendirdi? Sonlandırdı. Hangi solunca bağladı onu? Biz Hatta tezuki diyor ya hadis-i şerifte zevk. Yani ile onu sonlandırdı. Ve izâ vüciden zevku. Cima. ikinci kocanın bu kadına ilişkisi bulunduğu anda intehâ ademul aldı. Helan olmama son. Avd'dan maksat helallikti değil mi? Çünkü Avd El-rucu'u ile'l-halet-i'l-u'la. Halet-i'l-u'la neydi? Helallik. O zaman avt, helallik demektir. adem ül hand, helal olmama. Bu helal olmamayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi sonuca bağladı? Ne ile sonlandırıyor bunu? Hatta'nın mabadi ne? Gaye olur. Hatta'nın mabadi ne? Zevk. Yani cümah. ikinci koca ile cema olunca, bu tahakkuk edince, Ademul Avut, yani kadının birinci kocasına helal olamaması son buldu. Son bulsun. Hani ayeti kerime diyorduk ya, kadın kocasını nikah, ikinci kocayı nikahladığı zaman da birinci kocaya haram olması son bulmuş. Ama orada şunu demiyordu. ''İkinci koca bu kadını birinci kocaya helal de kılmıştır.'' demiyor. Şimdi burada söyleyeceğim. Gerekçesini biraz önce anlattım, gene <gülüyor> anlatacağım. Bakın, ''İntehâ ademul avdi'' ''Feydentehâ'' ''İşte bu ademul ''Kadının birinci kocasına helal olmaması'' son bulunca ''Yesbutu el aldı. Helenlik ne oldu? Sabit oldu. Niye? Helenlik sabit oldu burada. Halbuki ayet kelimede onu söylemiyor. Haramlık son buldu diyordu. Helallik sabit oldu demiyororduk Burada helallik sabit oldu. Niye diyoruz? <gülüyor> İla vasıta çünkü vasıta yoktur. Nerede vasıta yok? <gülüyor> Hel Ademul aut ile aut arasında. Helal olmama ile helal olma arasında ne yoktur burada? Vasıta yoktur. Ayette vasıta var. Burada yok. Burada niye yok? Diyoruz ya, bu kadın efendimiz Aleyhisselatü Vesselama gelip bu soruyu sorarken hangi haldeydi? İkinci kocasıyla evli halde. İkinci kocasıyla evli haldeydi. Vasıta dediğimiz bir cim nedir? Vassıda dediğimiz rahul hurmetdir. Kadının birinci kocaya haram olmasını kaldırmadır. Kadının birinci kocaya haram olmasını kaldıran Kadının ikinci, ikinci bir adamla Doğru değil. Sadece evlenmecidir. Burada ise, hadiste ise kadın zaten ikinci koca ile evli gelip bu soruyu sormuştur. Zaten onun için de Efendimiz Aleyhissalatu vesselam tavdi kelimesini kullanmıştır. Onun işaretiyle de biz nereye gidiyoruz? La, la tavdi avdet edemezsin. Yani sen birinci kocana helal olamazsın. Ne vakte kadar? Hatta tezûkî. İkinci kocanla aranda cümâ oluncaya kadar. Cümâ olduğu anda, Adem'ul'aut, kadının birinci kocasına helal olmaması devreden çıkar. Kadının birinci kocasına helal olmaması devreden çıkar, çıkmaz da otomatik olarak helal olması devreye girer. Neden otomatik olarak diyorum? Çünkü arada vasıta kalmamıştır. Yani Adem'ul Alp ile Alp arasında vasıta yok. Vasıta olsa ne vasıta olacaktı? Kadının haramlığı vasıta, yani kadının haramlığını kaldırma vasıtası vasıta olacaktı. <gülüyor> Zaten bu ikinci kocayla evlenmeyle o vasıta yaradan kaldırmış hadde iken Efendimiz'e geldi. Aleyhissalatu vesselam. Ve huve حِلُّنْ حَادِثُنْ قَبْعَنْ لَيْسَ مِسْلَ الْخِلِّ السَّابِكِ بِسْسَبَبِي السَّابِكِ فَيُسْتَنَدُوا إِلَى الزَّوْكِ بِالْظَّرُورَةِ Buyurun şimdi bir sorun daha. Yavvet tabirini kullandı çünkü. Ne diyor burada? وَهُوَ Bu alt. Şimdi Ademul Av, ikinci kocanın cima ile sona erdim. Kadının birinci kocaya helal olamaması. Cima ile, ikinci kocanın cima ile sona erdim. Erdi. O zaman ne devreye girdi hemen? Ademül alt devreden çıkınca alt ile arasında vasıta olmadığından alt yani helallik devreye girdi. Bu helallik nasıl bir helalliktir? Bu helallik diyor Hillun Hâdisun. Yeni bir helalliktir. Eskide olan bir helallik değil. Yeni bir helalliktir. Bunu özellikle söylüyor ha. Çünkü bizim yani İmam-ı Azam ve İmam-ı Yusuf'un, İmam-ı i̇mam Muhammed, İmam-ı Züfer ile aralarında olan ihtilaflı konulardan birisi de budur. Dün söylemiştim bunu da. Yine söyleyeceğiz onu da. hadis-i kapan, kesinlikle yeni vücuda gelen bir helalliktir bu. Eski helallikten ayrı bir helalliktir bu. Hani biz diye bir i̇mam, imam diyordu ya, bu kadın ikinci koca ile evlenir. İkinci konu, koca ona ilişkide bulunursa bu kadın sebebi sabık ile birinci kocasına ne olur diyordu helal olur diyordu Helallikten neyi kastediyordu önceki helalliği kastediyordu yani kadın ilk kocasıyla evlenirken hangi şey onun o kocayla o adamla evlenmesine sebep idi ise helalliğin sebebi ne idi ise Tekrar o sebebe dönüyoruz demişlerdi ikinci kocadan sonra. Biz öyle değil. Biz diyoruz ki burada ikinci koca yeni bir helalli meydana getirmiştir. Neyle? Civa'ın olmasıyla. Bu yeni helalliğin sebebi, önceki helalliğin sebebi midir, yoksa başka bir sebep midir? Zaret meselesi, zaret kelimesiyle ona değinecektir. Okuyorum o halde hadis قطعاً bu kesim olarak yeni bir helalliktir. Leyten isn el halin el sabiki bi geçen sebeple sabit olan halin misli helalli misli değildir. Ondan ayrı yeni bir helalliktir bu. Dolayısıyla mademki yeni bir helalliktir fe <gülüyor> vüstenedu bu helallik alt yani bu helallik dayanır ile zavqi o zevke dayanır. Zavf dediğimiz neydi? Hatta dan sona gelen cimaha dayanır. Bir zarureti zorunlu olarak. Ne demek zorunlu olarak? Bakınız. Ayet-i Kerime'ye tekrar geri dönecek olursak ki oradan başladı bu ihtilaf zaten. Orada i̇mam Şafi İmam Muhammed İmam-ı Cüfer ne diyorlardı? Kadının birinci kocasına haram oluşu nereye kadar devam ediyor? İkinci bir adamın nikahlayana kadar. Dikahladığı anda haramlık devreden çıkacak. hadisin gereğince, ki onlar da onu söylüyorlar, dokul mutlaka şarttır diyorlar ikinci kocanın dokulu. O dokul olduğu zaman da bu kadın birinci kocasına helal de olacaktır. Ama bu helallik, bu helalliğin sebebi ney? Bu helalliğin sebebi, sebebi tabıktır diyorlar. Yani birinci koca bu kadınla evlenirken Hangi sebeple kadın buna helal idiyse şu anda da ikinci koca cümada bulunup onu boşadıktan sonra da aynı sebeple nedir diyorlar? Helaldir diyorlar birinci koca. Biz öyle demiyoruz. Biz diyoruz ki madem ki bu helallik yani ikinci kocadan sonra vücuda gelen helallik neyle vücuda geldi? hadise bakıyoruz <gülüyor> zevk ile yani cima ile vücuda geldi o zaman bu ikinci helalliğin sebebi ne olmalıdır? birinci sebep değil onu vücuda getiren şey olmalıdır yani o helalliği vücuda getiren şey olmalıdır helalliği vücuda getiren şey nedir? ikinci kocanın bu kadına ilişkide bulunmasıdır o zaman o ilişki sebeptir neye sebeptir? helalliğe o sebeptir diyoruz. Önceki sebep değil. Hani kevnuha min benati ben beni Adem'e haliyeten alil muharrimat dediğimiz sebep değil. Burada sebep nedir diyoruz? Zevktir. Niye? Zarur eden. Niye zarur eden? Her bir kelime çok şey ifade ediyoruz. Bu eski kitapların marifeti bu biliyorsunuz. Niye zarur eden? Niye? Zorunlu muyum? Evet zorunluyum. Bakınız ayetin i kerimede şu yorumu yapmanız mümkündür. Ayetin kelimede kerimede ne vardı? Haramlığın sona erdiği ifade ediliyordu. O kadar bize göre öyleydi. Helallikten bahis yapılmıyordu orada. Yani ikinci kocanın kadını birinci kocaya helal etmesinden bahis yoktu bize göre. Orada şunu diyebilirsiniz. Nitekim Şafi, İmam Muhammed, İmam Cüfer onu diyorlar. Orada diyorlardı ki madem ki hürmet sona erdi zorunlu olarak helallik devreye girer. Bu helalliğin sebebi de sebebi sabıktır diyorlardı. Nedir? Sebebi sabıktır. Sebebi sabık neydi? Biraz önce şöyle kevnâ ilâhidî o sebebi sabık adamın kadınla ilk kocanın kadınla evlendiğinde sebep idi. Araya üç talakla boşayınca ne oldu? Bir hürmet girdi. Fakat bu kadın başka bir adamla evlenince, bu hürmet sona erdi. Oradan tekrar nereye dönebiliriz diyorsunuz? Sebebi sabıka dönebiliriz. Bunu söyleyebilirsiniz. Niye? Çünkü evvelinde bir sebep var. Yani evvelinde bir sebep var, ilk sebeple onunla evlenmiştim. Ama burada onu söyleyemezsiniz hadiste. Neden? Çünkü hadisi şerif Şerif'te aldı, helalliği vücuda getiren, dikkat edin, helalliği vücuda getiren nedir? Helalliği vücuda getiren zevktir, ikinci kocanın aldı. Madem ki onunla vücuda geldi, sebebi de o olması gerekir mecburen. Evvelde alt diye bir şey var mıydı? Yoktu. Yani bu kadının ilk kocayla evlendiğinde alt diye bir helallik var mıydı? Yoktu. O zaman bu alf dediğimiz helallik ikinci kocanın cımalığı ile vücuda geliyorsa vücuda getiren ne ise sebebi o olur. Zorunlu olarak sebebi nedir diyeceksiniz? Zallettir diyeceksiniz. Diyor. İşte faza haram farku baina hatta in ayeti ve hatta fi'l hadis. Bu anlatılanlardan sonra zor bir bölümdür ha. Burası zor bir bölüm bu hakikaten. Bu anlatılanlardan sonra ayet kelimedeki hatta ile hadisi şerifteki hatta'nın farkı da ortaya çıktı. Sizin kitabınızdan yanında bir kayıt vardır. Onu okuyorum size. Orada şöyle diyor. Ve zâlike bu da şundan dolayıdır. Kısadır bir var. Enel gâyeteci'nin ayeti en nikah ayetin i kerimede hatta'dan sonra ne vardı? Hatta sen isihar. Gaye orada nikâhtır. İmanla hakik manasında, lel vaht ihavet manasında değil. Bunu üzerinde konuşacağız rastomla. Ama ihtilaful gayeti min hadis. hadis. i şerifteki gaye öyle değil. Ve huve Hadis-i şerifteki gayesi tavku, yani cemadır. Fe'n Ademul Aufi iden tehadd ileyhi Ademul Auf. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu la la değil mi? Bu olamaması kadının birinci kocasına. Bu, o delke ikinci kocanın cima'ına varınca, ulaşınca o zaman Yusnedü İleyhi Elhillu Helallik neye dayandırılıyor? Direkt olarak o delke dayandırılıyor. <gülüyor> Halbuki ayet-i kerimede gaye idi? Nikah idi. Nikah ise helalliği sağlayan değildir bize göre. Nikah sadece neyi sağlıyordu? Kadının birinci kocaya haram olmasının sona ermesini, raf-ül hürmeti sağlıyordu. Ondan dolayı ayetteki hatta ile buradaki hatta birbirinden farklıdır. Bu farkı anlayın demek istiyorum. Ya. Peki. Ve bir işareti hadis-i Biraz da ibare okuyalım inşallah lan hadisinin işaretiyle de sabittir. Ne sabittir? İkinci kocanın kadını birinci kocasına helal kılması, o çeyle hadisinin işaretiyle olduğu gibi lan hadisinin işaretiyle de nedir? Sabittir. Onunla dur. Ve <gülüyor> ve kavru lan hadisi efendimiz aleyhisselatü ve selamın şu sözüdür. lanallahul muhadile vel muhadlelehu muhadlelelehu. Peygamber efendimiz aleyhisselatü ve selam lanet etmiştir. Kime? El muhadileh kadını birinci kocasına helal kılan ikinci koca. Daha kime? Vel muhallele lehu lehine helallik ispat edilen birinci kocaya. Ona da lanet etmiştir. <gülüyor> Fe innehu bu ad-i şerif ibaretün ibaretin ibaretün naftır ne hakkında? Birinci ve ikinci kocayı zemmetme onları kötüleme hakkında ibaretün naftır. Daha ve ibate kafasetillehu maa bu muhaddin ve muhadlelelehu birinci ve ikinci kocanın çok düşük ahlak sahibi olduklarını vurgulamaktadır muhaddisin. O hususta ibaret olmazdır. Niye? Liyadehu aleyhisselam. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam ma bu ise lehanen lanet edici olarak gönderilmedi. Bilakis rahmet olarak gönderildi. Eğer lanet ediyorsa orada mutlaka ne var? Ciddi bir mesele var demektir. O ciddi meseleye vurgu yapıyor demektir Efendimiz aleyhissalatü yani bu sözünü onun için sevk ediyor. O vurgu için sevk ediyor. Nedir o? Hasasettir. Zemdir onlara. Ve işaretin bu hadis işarettir. Dedik işaretin naz nereden çıkacak gene? Hadisteki lafı bardan çıkacak. İşte bu hadisteki muhallil lafzını ele aldığımız zaman işaretin naz olarak ikinci kocanın kadını birinci kocaya helal kılıcı olduğuna hükmediyoruz. Bakınız. ila ennehu musbitun lil hiyy. Neye işarettir? İkinci koca helalli, ispat edici olduğuna işaret. Niye? Lennel muhallile. Çünkü muhallil kelimesi. Ne demektir muhallil? O kişidir ki helalli, ispat ediyor. Muhallil ne demek? Helalli, ispat eden demek. Neyi? Kime helal ediyor? Biraz önce şöyle diyeyim. İkinci koca kadını, birinci kocasına helal ediyor. O helalli, ispat ediyor. Muhallil bu demektir. Ve huve, bu hilli ıspat ve imkanı mellule Bakınız burada önemli bir şey. <gülüyor> Hemen adamın aklına gelin. Hadisi şerife baktığınız zaman da hadis demeyin sadece. Şerifi ifade et. Mutlaka ekleyin sonuna. Rahmetli Hasbi Hoca biri yanında hadis dedi mi bir dövmediği kalırdı ona. İlla şerif eklenecek derdi. Doğru derdi. hadis şerifte Lafsına baktığımız zaman hakikatten ne var orada? Muhallil ifadesi var. Hadis'in lafzı bu. Yani hadis'in lafzı derken ne demek istiyorum? Ya hadis bunu beyan ediyor zaten. İnsanın hemen aklına geliyor ki bu hadiste kadının, kadını birinci kocaya helal kılan ikinci koca muhallil olmazdır ibaret-i adamın aklına geliyor hemen. Hiç düşünmeden çünkü muhallil ne demektir? Hilli ispat eden demektir. Helalli ispat eden demektir. Dolayısıyla ikinci kocaya muhallil diyorsak, ha demek ki bu birinci kocaya nasul kadının? helal kıldı. Ribaret-ül olması lazım. Halbuki biz işaret-ül diyoruz. Niye? Onu anlatıyor. Vehu, ikinci kocanın helalli ispat etmesi reinkan-ı meddûle Her ne kadar lafzın meddûlü delalet etmiş olduğu ise de, yani muhalif kelimesinin delalet etmiş olduğu ise de, rakinden kelamla müsağlou. Fakat kelam onun için sevk edilmiyor. Önemlidir bu hal. Kelam ne için sevk edildi ise o noktada ibaretin nasıl olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu kelamı ne için sevk etti? Bu hulle yaptıran ve hulle yapana, hulle yaptıran ve hulle yapanın kalitesi. Ahlakı düşük insanlar olduğunu vurgulamak için bu hadisi şevk sevketti, hadis şerifi sevketti. Bu sözü söyledi. Dolayısıyla orada kullanılan kelime, kelimenin meclülü, birinci koca, ikinci koca kadını birinci koca helal ediyor. Ruh İfade etse de önemli değil. Bu artık. <gülüyor> artık ibaret olamaz. O ancak ne olabilir? i̇şaret nasıl olmalı ki? Hey, bunu işareten dolayısıyla. Feyza Hakkaka Hakkı yeten lazım. Molla husre, malumunuz metin de kendisindir, şerh de kendisindir. Feyza Hakkaka tahkik ettiği zaman kim? Metin sahibi. O kim? Gene kendisi. Başkası değil yani, kendisi. O tahkik ettiği zaman neyi? Hakkı yeten lazım. Lazımın hak olduğunu ortaya koyunca değil Lazım ne gibi İkinci kocanın kadını birinci kocasına helal kılması. Lazım bu idi değil mi? Deli de hani bir cümle-i cevap cümlesi kurmuştum. Orada cevap cümlesi dediğimiz lazım idi. O da bu demek. Bunun hak olduğunu o şeyle hadisinin işaretiyle, lan hadisinin işaretiyle ortaya koyunca Arada en yücibe an kavlihi velev süllim <gülüyor> İmam-ı Şafii, İmam-ı Cüfer, İmam-ı Muhammed'in dünkü derste söylediğimiz Hızlarını alamadılar itirazda velefüllim diyerek biraz daha ileri gittiler demiştik ya. Şimdi ona da cevap veriyor. Hani demişlerdi ki geriye bakınız yan taraftak İsmiliye göre söylüyorum onu ikinci satırdır yan sahipen ikinci satırı velefüllim anha tüşbitu lakinnehu hubada wujudil muqayya wa wasallatu la qablahu falaykun hadi mani matunha ve matul muzadi demiştik geriye. Velefüllim neydi orada? Onlar diyorlardı ki, bu ayeti i kerime, hatta tenki hazevcen gayra bu ayet-i ikinci kocanın hell-i ispat ettiğini söylemek, hasın meddülünü katan ifade ettiğini ifade etmektir. Evet, öyledir. Biz de söylüyoruz. Evet, öyledir. Doğru yani, söyledikleri. Hadi diyorlardı, fark edelim ki, ama tabii ki bu itirazı niye yapıyorlardı? Sanki biz ikinci kocanın kadını birinci kocasına helal kılışını. Bu ayetin kerimeyi delil getirerek ortaya koymuşuz düşüncesiyle söylüyorlardı. Halbuki öyle değil. Biz o şeyle hadisiyle bunu yapıyoruz. Değil mi? Veya hatta lan hadisinin işaretiyle yapıyorduk. Ama öyle farz edelim. Onların o fazla takdirine göre demişlerdi ki, velem kim menneha tusbituhu. Farz edelim ki bu gaye, gaye neydi? ikinci koca. İkinci koca hılli cedidi ispat ediyor. Hem de ayet-i hatta tenki hazevgen gayrehum. Onun mıspat eden ikinci koca olduğunu kabul etsek bile diyorlardı ki İmam-ı Azam ve i̇mam Ebu Yusuf'a bu fayda sağlamaz. Neden? Çünkü mütenaza ufih olan, yani o iç imamla İmam-ı Azam ve i̇mam Ebu Yusuf arasında münazalı konu olan neydi? Bir adam karısını bir talakla veya iki talakla boşar. Bu kadın iddetini bekler. İddetten sonra birinci kocayla değil, evlenebilir. Evlenmedi. Gitti ikinci bir kocayla evlendi. İkinci koca da onu boşadı. İddetini bekledikten sonra bu kadın birinci kocayla tekrar evlenecek olsa İmam Şafiî, İmam Muhammed, İmamü Cüfer'e göre eğer koca, birinci koca önceden onu bir talakla boşamışsa bu nikah ile beraber bu adam kadını iki talak hakkı ile geri alır. Eğer önceden iki talakla boşamışsa adam bu nikahla bu kadını bir talak hakkı ile geri alır. Onların fetvası bu. İmam Azam ve İmam-ı bu Yusuf'a göre ise her halükarda üç talak hakkı ile devre akar. Yani ikinci kocadan sonra kadını her halüçarda bir talakla boşamış olsun birinci koca önceden veya iki talakla fark etmez üç talak hakkıyla geri alır. Biz böyle demiştik değil mi? Şimdi diyorlar ki bize onlar kabul edelim ki ikinci koca hem cedidi bu ayeti kerimeyle hatta tencih hazzevcen gayra bu ayeti kerimeşiyle ikinci koca kadını birinci kocasına helal kıldı. Kabul ediyoruz. Ettek bile aramızdan mütenada o fiğ olan biraz önce birin birinci kocanın bir ve iki talakla boşama suretinde size yine fayda vermez. Neden fayda vermez? Çünkü ikinci kocanın herli ciddi de ispat edebilmesi neye bağlıdır? İkinci koca iki kelimeden nedir? Gayedir. Hatta tenki diyoruz ya ikinci koca orada gayedir muhacya nedir ayet-i kerimede? Üç talakla adamın karısını boşamasıdır. Halbuki bizimle sizin aranızda mütenazı o olan mesele adamın karısını üç talakla boşama meselesi değil, ya bir veya iki talakla boşama meseleşidir. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeye dayanarak ikinci koca himni cedidi usbat eder deseniz bile yine de mütenazı ufih olan meselede bu size fayda vermiyor. Niye? Gayenin iş görebilmesi için muhayyanın sabit olması lazım. Muhayya sabit olmazsa gaye iş görmez. İkinci kocanın hayli cedidi ispat etmesi ne zaman iş görüyor? Muhayya dediğimiz üç tabak tahakkuk ettiğinde iş görüyor. Aramızda mütenazı ufih olan konuda ise Sadece bir veya iki talak verme veşeleşi var dedi. Orada mugayyanın tahakkukü söz konusu değil ikinci koca hakkında. O zaman ikinci kocanın helalliği ikinci kocaya bu ayeti kerimeyle ispat etseniz dahi hiçbir iş görmez. Böyle demişlerdi bize. Şimdi ona cevap vereceğiz. Bakınız nasıl cevap veriyoruz. Bu usul ilminin en büyük özelliği nedir? Bütün ilimleri içerisinde cemet Bütün ilimler var. <gülüyor> ona, e, ona, ona cevap vermeyi kastettim bu sandım. Hatta yetkütel maklub. matlub ne olsun? Sabit olsun diye. Matlub nedir? İkinci kocanın hekliceliği de ispat etmesidir. O sabit olsun diye ona da cevap veriyor. Fekale diyor ki ve muhu Hey, hep mücvedici anı, çok Dikkat ederseniz, buraya kadar okumuş olduğumuz gerek iki hadiste, gerekse bir ayeti kerimede hep ne vardı? Adamın karısının üç talakla boşaması vardı. Hiçbirinde birinde adamın karısını bir veya iki talakla boşaması, kadının ondan sonra başka bir adamla evlenme cinmişli yoktu. Hep böyleydi. Aslında. Şafiilerle, tabi İmam Muhammed İmam Züfe de dahil, İmam Şafi aramızdaki münazığa edilen konu hangisi? Adamın karısını bir veya iki talakla boşaması durumunda, ikinci kocadan sonra kadın birinci kocayla evlenirse, üç talak hakkıyla mı birinci kocaya geliyor? Yoksa bir vermişse, iki, iki vermişse bir talak hakkıyla mı kocaya geliyor? Asıl konu o senaz-ı olan konu huy. Şimdi ona cevap veriyor, diyor ki, Hükmü hukmü delil ikinci 3 talaktan akaatını ikinci kocanın yıkıp yok etmesi ne geledir? Bir delaletin hadisi ikinci. İkinci hadisin iledir. İkinci hadis dediğimizde "Lanallahu el muhallila vel muhallala lehu" bu hadisin delaleti-nass'ıdır. Nasıl? bakınız beyna bu hadisi şerif İkinci hadis şerif geldi. Lan Allahu aleyhi şerifi, lamma talabe işaretihi işaretiyle ifade edince, neyi? Kevne devcitani hadimenin hormeti galiye kaybetti. İkinci kocanın hormeti galiy zayını yıkıp yok ettiğini ifade edince, şimdi üç talakla adam karısını boşadığı zaman, ikinci koca üç talakı yok edip birinci kocaya yeni bir nikah durumunda üç talak hakkını veriyorsa, evleviyetle bir veya iki talakla boşanmışsa onu yok etmesi gerekmez mi? Gerekir. Bismillah. Anne babaya öf demeyin. Evleviyetle daha ağır şeylerde bulunmayınız demek değil midir bu? Ona denen ötümle aslıyoruz değil mi? Eğer ikinci koca üç talakı yok edip yeniden üç hak veriyorsa birinci kocaya o zaman birinci koca bir veya iki talakla boşamışsa hayda hayda onları ne yapması lazım ikinci kocanın? Çilip küfürmesi lazımdır. İşte buna delaletin nas' diyor. İkinci hadis-i şerif yani vel -e Kadın e, kocanın ikinci kocanın kadını birinci kocaya helal kılıcı olduğu noktasında işaret değil mi? Ve bu helal kılmada üst talakla helal kılma yok muydu? Evet vardı. O zaman bir ve iki talak kaldırmasının evleri yet de olması lazım. Onu söylüyor şimdi. Kevreti evlisani tane hormetil formatıyla Hormet-i galiza ne? Üç talak ile vücuda gelen haramlık. Bir de hormet-i hafife var. hormet hafife dediğimiz nedir? hormet hafife de adam karısını bir talakla veya iki talakla boşamızsa orada da ne var? Hormet-i hafife var. Üç talakla boşadıysa hormet-i var. Ha diyor ki bu hadis şerif işaretiyle yani lan hadis şerifi işaretiyle ikinci kocanın Hormet-i ortadan kaldırdığını ifade edince yani bu kadını birinci kocasına üst talakla birinci koca tarafından boşanmış olan kadını ikinci koca ne yapıyor? Öyle bir helenlik sağlıyor ki ona bu kadını boşadıktan sonra iddeti bitince bu kadın birinci kocasıyla evlendiği zaman üç dalak hattıyla koca onunla evleniyor. Demek ki o üçü ne yaptı? Şimdi süpürdü. Hürmeti galiba ortadan kaldırdı. İşte bunu ifade edince hadis-i şerif vefâd-ı kevnehu <gülüyor> hâdimen lil hormetil hatîfeti hormet de silip süpürücü, yok edici olduğunu ifade etti ikinci kocanın. Ormate kafite ne? Birinci kocanın bir veya iki talakla boşamasıydı. Bir tarikat evla evlai Bu da nedir ve o manın delale, delaletin manası şudur. Şuna da bir mana vereyim de, niyetim aslında bitirmek ama çok uzayacak. Şurada da önemli şeyler var. Onu da bugün okursak bugün hakkını vermiş oluruz zannediyorum. diyorum. denilirse çok güzel bir sorudur. İnsanın hemen aklına geliyor. Nedir burada anlatılacak olan? Kısaca bir ifade edeyim onu diyecek. rahat anlayınız. Burada anlatılacak olan şudur. Şimdi birinci koca karısını bir veya iki talakla boşarsa, üç değil, bir veya iki talakla boşarsa, kadın iddet bekleşe, iddeti bitse, bu kadın ikinci bir kocaya varmadan birinci kocasıyla evlenebilir mi? Evet evlenebilir. Niye? Hürmeti galiza. Ağır haramlık gerçekleşmedi hormeti, ağır haramlığı ikinci koca ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bir adam karısını bir veya iki palakla boşar, iddet geçinceye kadar da aralarında dönme söz konusu olmazsa, racbi boşama olduğunu farz ediyorum, banyası zaten söz konusu değil, İddet bittikten sonra kadın isterse birinci kocasıyla evlenir, isterse başka bir adamla evlenebilir. Halkımızın arasında şu yaygın bir kadının kocasına Tamamen haram olması. Şu manada söylüyorum. Bir kadının kocasından başka biriyle evlenebilmesi için illa kocanın onu üç talakla boşaması lazım. Halk bunu böyle anlıyor. Böyle değildir. Bir adam karısını bir talakla boşar. Rac'i veya bayin önemli değil. Rac'i ile boşarsa yani dönüşlü talak ile sarih lafızlarla boşarsa sen boşsun dersen eşelam. İddet içerisli bir talaktır bakınız. Eğer içer içinde adam karısına sözlü veya fiili olarak muracaatı olmazsa, nikah sona ererse, bu talak bain olur. Bain talak ne demektir? Nikah düşüren talak demektir. Nikah düşmüştür. Bir talakla bu nikah düştü mü? Düştü. Şimdi kadın adam diyor ki kadına evlenelim. Kadın diyebilir ki ben seninle evlenmiyorum. Gidip bir başkasıyla evlenebilir. İlla üç talak olması gerekiyor. Bu hususa da bir dikkat çekmiş olalım, bir bahaneyle. Şimdi burada adam karısını bir talakla boşamış veya iki talakla boşamış ama üç değil ha. Bu kadın iddeti bitmiş. İddeti bittikten sonra bu kadın ister kocasıyla ister bir başkasıyla ama kocasıyla da evlenebilir değil mi? Eğer kocasıyla bir nikah yapıp evlenebiliyorsa ne demektir bu? helallik var aralarında demek değil midir? Eğer aralarında helallik olmayacak olsa bu kadın o adamla evlenebilir mi? Eğlenemez. Bize soruyorlar. Diyorlar ki, İmam-ı ve İmam Ebu Yusuf'a soruyorlar bize derken. Ne diyorlar? itiraz itirazdır bu bize. Biri çıkıp derse ki, bir adam karısını bir veya iki talakla boşadıktan sonra, siz diyorsunuz ki, bu adam gider, bu kadın hiddetini bekledikten sonra, kocasıyla değil de gider başka bir adamla evlenirse o adam hüllü değil yeni bir helallik meydana getirir. Yahu zaten helallik var. Çakıdınız, mesele neydi? Bir veya iki talakla boşamadı. Bu kadın bile evvelki koca arasındaki helallik gitmedi ki helallik duruyor. E siz diyorsunuz ki böyle bir durumda bile kadın gider bir veya iki boşamadan sonra hizmetini bekler gider başka bir adamla evlenirse o ikinci koca neyi vücuda getirir diyorsunuz? Helli cedidi getirir diyorsunuz. E, helli cedidi getirir diyorsunuz halbuki burada hala helallik yok mu? Var. Bu ispatu sabit. caiz değildir bu. İtiraz ediyorlar bize. Bu nedir bu? Ispat-ı sabit bir, sabit olan bir şey, var olan bir şey bir daha ispata çalışmadır. Böyle bir şey de cahil değil. Yani bir ve iki boşamada var olan helallik zaten mevcut duruyor iken, ikinci kocadan sonra siz diyorsunuz ki burada bir yeni helallik ortaya gelmiştir. Neyi ispat ediyorsunuz siz? Var olan bir şeyi ispat etmiş oluyorsunuz. Buna ispat sabit derler. ispat sabit ise caiz değildir. Bakınız bu sizin... Görüşünüzü ne yapar? Görüşünüzü bozar. Ne demek istiyorlar İmam-ı ve i̇mam ve Ebu Yusuf'a? Onlar diyorlardı ki ikinci koca bir ve iki boşamadan sonra kadın gider de bir başkasıyla evlenirse, birinci kocasına, birinci kocanın üç boşama hakkı olarak döner diyorlar. Değil mi? Niye? Hillycedik var. İşte devreye girdi sordular. Önceki helallik yok olmadı ki siz hillycedikten bahsediyorsunuz. Bu ispatı sabit değil mi? Ispatı sabit, sabit de batıl değil mi? Batıl. Cevap vereceğiz. Hayır. Bu ispatı sabit değildir. Nedir ya? Şimdi bunun ispatı sabit olması için adam karısını, birinci koca karısını bir veya iki talakla boşadıktan sonra kalan bir helallik var, doğru var. İkinci kocanın vücuda getirmiş oldu bu surette ikinci kocanın vücuda getirmiş olduğu helallik iptidaen kamil helallik değildir. Ya nasıl bir helalliktir? Tamamlayıcı bir helalliktir. Neyi tamamlıyor? Eğer koca karısına bir talak vermiş idi ise ne hakkı kaldı adamın? iki boşama hakkı kaldı. Kadın bu koca değil de iddetten sonra başka bir adamla evlendiyse o ikinci koca kadını birinci, koca, birinci kocasına helal etti diyoruz biz gene. Ama buradaki helallik iptidaen kamil olan, üstalakta olduğu gibi iptidaen kamil olan bir helallik değil. Ya eksileni tamamlama manasında bir helallik. Oldu mu? Üç eksilmişti bir tane vermişse ikiye yemişti iki tane vermişse birye emmişti. Onu tamamladı. Birinci cevap bu olacaktır. İkinci bir cevap daha vereceğiz. Farz edelim ki önceki helallik iptidaren kamil bir helallik idi. Tekşilmeleri oldu ama hala öyle duruyor. İkinci helallik de yani ikinci kocanın ortaya getirdiği helallik de iptidaren kamil bir helalliktir. Öyle bile olsa yine bu sorunun altından kalkarız. Niye? Çünkü faidesi var. Neşi var? Faidesi var. Buna şeriattan başka misaller daha getirecek faidesi olmasına binaen o da caizdir. Ya onu söyleriz veyahut da tedâhile elhillân deriz. İki helallik iç içe girer. Ne gibi? Tedâhulen iddeteyn. İki iddetin iç içe girmesi gibi. Bakınız bir kadını kocası boşasa, ne yapacak? iddet bekleyecek. İddet beklerken kocası ölse. Şimdi iddet durumları değişti kocanın ölümüyle iddet ne diye? 4 ay 10 gün. Halbuki koca kadını boşadığında kadın eğer hayır gören kadınlardansa birkaç ders önce söyledik onu. 3 tam hayır iddeti. Kadın 3 tam hayır iddetini beklerken kocası ölse iddet nereye çıkar? Tedâhele el iddetân. İki iddet içe girer. Ne demektir bu? O 4 ay 10 gün ötekisini içerisinde yok eder Dolayısıyla önceki helallik mesele bizde, önceki helallikten ne kalmıştı? Bir talak vermişti, iki kalmıştı. Veya iki talak vermişti, bir kalmıştı. Yeni helallik neyi getirdi, üç talakı getirdi. Diyoruz ya, ibtidâhilli, kâmili vücuda getirdi. O diğer kalan iki onun içinde erir. Üçü beşe çıkarmaz, ha? çünkü talakın beşi yoktur. Üçtür. O zaman ne yapacağız? Tedâhulel-viddeteyinde olduğu gibi burada tedafil da diyebiliriz. Yani çıkışı yok demek değildir. Onu anlatıyor bize işte okuyalım onu inşallah. Fahini izin, ikinci koca eğer birinci koca bir veya iki talakla boşamışsa ondan sonra hindi celidi ispat ediyorsa yelzemu ispatü sabiti sabiti ispat etmek lazım gelir. Biraz önce anlattım mı? Hulna deriz ki sabiti ispat lazım gelir ama hangi durum? ler ikinci koca ispat ederse nerede fil mütenazı İmam Şabi İmam Muhammed İmam Cüfer bir tarafa i̇mam Azam ile i̇mam Ebu Hüsuf tarafa iki kişi arasındaki münata edilen meş'elede neydi o? Birinci kocanın bir veya iki talakla boşamasıydı değil mi? İşte orada ispat edecek olsa el Elhillel kamile iktidar başlangıçta 3 yani Hiddi Kamil nedir? üç talak ile olan bir helalliği ortaya koyacak olursa o zaman dediğiniz doğru bu olur. Ve huve Halbuki ikinci kocanın böyle iftidaen hilli kami bir hilli ortaya koyması mennuhun. Biz bunu kabul etmiyoruz. Peki ne yapıyor? Den bilakis ikinci koca ükemmidu. Bilakis ikinci koca tamamlıyor. Elhille ve yediduhu. O birinci helalliği tamamlıyor, onu ziyade ediyor. O zaman sorarlar adama, birinciyi tamamlıyor, ona ziyade ediyorsa, birincidir o. Demek ki ikinci kocanın ortaya koyduğu bir helallik yok. Hayır, bir şeyin tam hali, noksan halinin gayrıdır. Dolayısıyla ikinci kocanın vücuda getirmiş olduğu helallik başka bir helalliktir. Onu da böyle ezemezsiniz demek istiyoruz. Ziyadetin hormetifi bade zihar imade zihar ve yemin imbade yemin. Zihardan sonra zaharda ziyade gidiyor yeminden sonra yeminde ziyade gibi bir kimse diyecek ki vallahi ben şu adamla konuşmayacağım o adamla konuşsa ne verir yemin keffareti verir ondan sonra aynı adama ben vallahi bu adamla konuşmayacağım diyecek yine keffareti kefaret, yemin gerekir mi konuştuğu zaman gerekir ne olur yine gerekir yani burada demek istiyor ki birinci de adam karısını boşadı helallik ne oldu noksanlaştı Ondan sonra Zevci akardan sonra yeni bir helallikle gelir mi? Gelir. Niye? E faydası var. Burada nasıl ki yemin meş bir fayda varsa o fayda nedir? Tekerrurul keffaredir. Keffaretin tekrarlanmasıdır. Zaharda da aynı şekilde. Zahar meş biliyorsun. biliyorsunuz. Bir adam hanımına zahruki kezahri ummi hanımına diye ki senin sırtın benim anamın sırtı gibidir dese zahar gerekir. Cep var. O cep verdikten sonra yerine getirdikten sonra tekrar aynı ifadeyi hanımına kullansa yine de harca para gerekir. Niye faydası var işte bak bir cep daha gerekir. Demek ki yani helallik meselemizde de bir helallik var, bir daha helenlik var. Eğer faydası varsa ondan icraat ederiz. Onu itilemeyiz. Demek istiyoruz ha. Ve zaidun ne? Estağfurullah. Ve lem İbtidaen, ikinci koca, İbtidaen, Hilli Kamili Ispat etti diyelim. Kabul edelim ki, Hakikaten, ikinci koca, bu dediğimiz surette, Yani birinci kocanın bir veya iki talak verme suretinde, İkinci kocaya kadın vardıktan sonra, ikinci koca neyi ispat etti diyelim? O, İbtidaen Kamil olan helalliği, Yani üç talakı kocaya veren helalliği, Ispat etti diyelim. Bunu kabul edelim. فَاِنَّمَا يَسْتَحِينُّ Bu, ibtidâ el himm olan helallik muhal olur. Ne zaman muhal olur? اِذَكْتَمَعَ ve وَالْزَاِدُ Asıl ile zâib, cem oldukları zaman imkansız olur. Asıl dediğine, birinci koca boşadığında kalan helallik. Zahit dediğine, kadın ikinci kocaya vardıktan sonra ikinci kocanın vücuda getirdiği helallik. Bu ikisi cem oluyor mu? Hayır. Muhallik, yani bu ikisi cem olsaydı, ikinci kocanın hilli cedidi meydana getirmesi muhallir diyebilir mi? Ama cem olmuyorlar ki, niye cem olmuyorlar? Veleyzek edalik böyle değildir. Yani cem olmuyorlar. Neden? فَيِلَّهُ لَمَّا اَسْبَتَهُ Çünkü ikinci koca hilli cedidi ispat edince, niye ispat etti onu? لِمَا min مِنَ الْفَائِدَةِ İkinci helallikte ne var? Fayda var. Üçü getiriyor çünkü. Böyle olunca, velen yümkün. Bu velen yümkün neyi ispat ediyor? Eski helallik ile zâid dediği yeni helalliğin aslında zâid tabir yerinde değil. Yeni helallik demelidir. Şarjiler bunu tenkide ediyor Ne demek var? Zâid değil artık bu takdire göre. Velevçüllim takdirine göre buna zâid denmez artık. Niye denmez? Çünkü... İbtidaen hilli kamil olduğunu farz etsek, kabul etsek nedir? İbtidaen kamil nedir? Zahit değil. O da tam bir helalliktir. Asıl olan bir helalliktir. Onun için zait ifade ne vardır? İtirazlar vardır. Şerde görürsünüz. Ve len mümkün değil. İzdiyatü talakı aleyhissalâh. Şerhan. Şerhan talakın üçten fazla olması ne değildir? Mümkün değildir. Öyleyse burada Eski helallik ile yeni helallik ne olmayacaktır? Cem olmayacaktır. Niye? İşte söylüyoruz. Şer antalak üstten yukarı olamaz. Dolayısıyla önceki kocanın boşaması bir boşamaydıysa ne kalmıştı? iki? Kadın ikinci kocaya vardıktan sonra ikinci kocanın sağladığı ne? Üç. 2 topla beş. Bunu söyleyen kimse var mı? Yok. Olmadığına göre... O zaman ikinci kocanın sağlamış olduğu en entamim helallik hem faide veriyor hem de eskisiyle cem olmuyor. Bir muhallik de söz konusu değil. Niye olmasın? Olmasına mani bir şey yok. İdla, e, şimdi, İdla faidete fihir. Şeran. İftalığa gerektirdi. Subut-ü saniye. kocanın ortaya getirdiği helallik neyi? İntifa el -evbel birinci kocadan kalan helalliğin nefini gerektirdi. Niye? İzlâ fâhidete fiil. bir faydası yok onda artık. Üç geldi zaten bu yerleşiyle. Kalan ikiyi de ona katamadığımıza göre o ortadan kalkar. Ketecdîdil bey'ibisemenin gayril evvel Bir alışverişi birinci paradan başka bir para ile yenileme durumunda birinci akdin ortadan kalktığı gibi. Şurahleyi sana un yeteneğine ye aldım dedim. Ondan sonra geldiğim dedin ki, ya ben o rahleyi 9'a satın aldım. Ben de sattım dedim. Önceki akit ortadan kalkmıştır ikinciyle. İkinciyle ne olmuştur? Önceki akit biz ortadan kaldırdık. İkane yaptık yani onun hakkında. Onu kaldırdık. Burada da kadın ikinci kocaya vardıktan sonra ikinci koca ona 3'ü sağladı mı? Önceki kocadan kalan 2 veya 1 kalkmıştır devreden. Çıkmıştır devreden diyor. Veya mı ikinci dedi bu idi veyahutta iki helallik iç içe girdi. Önceki helallik ile ikinci kocanın vücuda getirdiği helallik ne yaptı? Tedaḫül etti. Ne gibi? Tedaḫulan iddeteyn. İki iddetin tedaḫül etmesi gibi. Biraz önce bir sahadini verdim. Dört ay ön güne çıkmıştır kocasının ölmesiyle. O 3 aydan geçen günler ne oldu? Tenaşa. O 4 ayın 10 gün içerisinde nerede gitti? Aynen ikinci kocanın vucuda getirmiş olduğu üst talakın içerisinde, üst talak hakkının içerisinde geride kalan bir veya iki talak eriyip gitmiştir. Vadel hadi ve inkâne minel ahadi, ahad tabiri yerinde değildir. Diğer usullere bakarsanız minel ahad değil, minel meşhur der, öyle de demelidir. Neden öyle demelidir? Çünkü biz Hanefilere göre haberi Ahad ile ayet üzerine ziyade yapılamaz. Mutlaka meşhur olması lazım. En azından meşhur mütevâti zaten olur. Ama meşhur olmak zorundadır. Haberi ahat ile kitap üzerine ziyade yapılamaz. Burada dikkat ederseniz kitap üzerine ziyade yapılmıştır. Ne demek? Ayet-i Kerime'de Kur'an'da O sadece neyi gerektiriyordu? Hürmetin son bulduğunu gerektiriyordu değil mi? Kadının birinci kocasına haram oluşu, kadının ikinci kocayı nikahlamakla son bulmuştur. Sadece onu ifade ediyordu. hadis Şerif ne yaptı? İkinci kocanın bu kadına ilişkide bulunması olmadan bu kadın birinci kocaya helal olmaz demedik mi? Dedik bu nedir bu? Kitap gücerine ziyade de neyle? Hadis ile. Hadis ile kitap gücerine ziyade ancak hadis meşhur olursa olur. Haberi vahit olursa olmaz. İşte onun için burası. Şerhleri okursanız göreceksiniz onu. Ve inkanem ile meşhur lakinnehu la yuhalifu muktabal kitabı. Kitabın muktabasına aykırı değildir. Kitabın muktabası ne? Yerden kitabı yıktafâken ve zevk sani, gayeten sâni hâyeten velem yende fîk'ün humus biten dil hibniyle ahireyi gidiyor. Yani kaç defa de tekrar ettik Dolayısıyla feyücüzün amelû bu hadis ile amel caiz olur. Nerede? Fîmâ o şeydeki yeskütü sekete kitap sükût etmiştir. Evet kitap sükût etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de dokulden bahis var mıdır? Yoktur. Sadece hürmetin sona erdiği ifade edilmiş. Ama hillin hangi sebeple gerçekleştiğinden sükût edilmiştir. Orada bir şey söylenmemiştir. İşte o sükût edilen yerde Haber ile amel, kendisinden şükut edilen yerde meşhur hadis ile ne yapılabilir? Ziyade yapılabilir, amel edilebilir. Burada kalalım isterseniz. Milletimi bitirmekti bunu ama. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şunu da söyleyelim yalnız. Ee, malumunuz İsmaila Bakrı'nın kurucularında, benim köylümdür, aynı zamanda komşumdur. Mehmet Salihoğlu vefat etmiştir. Hem ona, hem de bu camiaya hizmeti olan, bütün ölmüş olan kardeşlerimize rahmet olsun. Mevla Teala onlara merhamet etsin. Ve hepsinin ruhları için El-Fatiha.